Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Özestan. Herkese günaydın. Bu sabahın ilk kampanyacısı Fırat Özdemir. Özdemir Change.org'da yöke hitaben bir kampanya başlatmış. Kendisine kulak verelim. Üniversitelerde bölümü olan tüm alanların sertifika programları kaldırılsın. Ülkemizde maalesef her önüne gelen eğitim kurumu kafasına göre sertifika programı açmaktadır. Üniversitelerdeki mevcut bölümleri bir yılı aşmayan sertifika programlarıyla bölümlerden mezun insanlar mağdur edilmekte. Hatta farklı alanlardaki insanlar kolayca başkasının mesleğine bu yolla tecavüz etmekte hakkını gasp etmektedir. Tüm bunlara engel olmak için üniversitede programları olan bölümlerin sertifikası verilmemelidir, diyor Özdemir. İngiltere'deyiz şimdi de Caroline Crioda Perez, Londra valisi Sadık Kana hitaben bir kampanya başlatmış. Caroline kampanyasında parlamento bahçesine kadınların seçme hakkını temsil eden bir heykel konulmasını talep ediyor. Parlamento bahçesinde demokrasi ve insan hakları için mücadele etmiş Nelson Mandela, Mahatma Gandhi gibi birçok ismin heykeli varken bu alanda mücadele eden kadınları temsil eden bir tane heykel yok diyor Perez. Change.org İngiltere'deki kampanyasında ve 82.000'den fazla kişi imzalarıyla Perez'in Sadık Kana yönlendirdiği bu talebi desteklemiş. Bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz. Bozcaada Forum ekibi Bozcaada Koyları satılık değil çünkü Bozcaada bizim dedikleri bir kampanya başlatmıştı. Kampanyanın detaylarını hatırlayalım. Bozcaada Koyları 21 Kasım'da başlayacak bir süreçte sırayla ihale açılıyor. Mirasımızı geleceğe bırakmak, doğasıyla, deniziyle, koylarıyla temiz bir adada yaşamak ve yaşatmak için Bozcaadamıza sahip çıkalım. Bozcaada'nın Avrupa'nın en önemli adaları arasında gösterildiği herkese biliniyor. Her sene binlerce ada arasından ilk ona giren Bozcaada'nın bu hikmeti bakirliğinden, sadeliğinden ve el değmemiş koylarından geliyor. Türkiye'mizin güzide adası Bozcaada Avrupa'nın en iyileri arasında sözünü gururla haykırmak varken onu sıradanlaştırmak, şezlonglara boğmak, birçok tatil yeriyle aynı kefeye koymak büyük haksızlık olur. Ada bugünlere şezlonglarla, tesislerle değil bağları, bakirliği, kendine has kimliği, ziyarete gelen turistlerin bagajlarında taşıdığı şemsiyesi sepetiyle geldi. Bu farkıyla tüm turizm yerlerinden farklı arayışlara girerken Bozcaada kendi özelliğini duruşunu bozmadı. Tarihini, kültürünü, yapısını ve en önemlisi bakirliğini korudu. Bozcaada'nın şartları, kapasitesi, ekmeği, suyu, çöpü, sandalye sayısı, kısacası her şeyi sınırlı. Çünkü unutul Olmamalı. Burası bir ada. Bozcaada ana anakaradaki herhangi bir yerden farklı olarak değerlendirilmeli. Şartlar ona göre belirlenmeli. İşte bu nedenledir ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bozcaada'nın geleceğini etkileyecek bu kadar önemli kararları almadan önce ada halkının ve ada severlerin fikrini ve endişelerini göz ardı etmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ege'deki iki adamızdan biri olan Bozcaada için yapılan bu ihalelerin iptal edilmesini talep ediyoruz.'' Bu düşüncemize siz de katılıyor ve Bozcaada Bizim diyorsanız imza kampanyamıza katılarak lütfen destek olun. Change.org Taksim Bozcaada Bizim adresindeki kampanyayı saatler içerisinde CHP Milletvekili Mustafa Moroğlu, sanatçı Fırat Tanış, Damla Sönmez gibi isimlerin bulunduğu 48.674 kişi imzaladı. Kampanyanın başarı haberini Bozcaada Forumu imzalacılarıyla şu mesajla duyurdu. Arkadaşlar merhaba. Bu zor günlerde sizlere ufak da olsa güzel bir haber veriyor olduğumuz için mutluyuz. Daha önce Twitter'dan da duyurduğumuz gibi Bozca yok edecek bakir koylarını imara açacak olan ihaleyi şu an için sizlerin dört koldan verdiği tepkilerle durdurduk. Konunun kesinleşmesini bekliyorduk ve şu an için bir imar tehdidi ortadan kalkmış gibi duruyor. Tabii ki böyle bir durum tekrar söz konusu olursa Bozcaada Forum olarak konunun takipçisi olacağımızı ve kampanyamızı yeniden başlatacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Her birinize teker teker imzaları, destekleri ve mesajları için teşekkür ederiz diyordu Bozcaada Forum. Salı gününün son kampanyası için şimdi Ankara'dayız. Nur Sezgin başlatmış kampanyayı. Başkentte tek adliye istiyoruz. Ankara Adliyesi yeni bir dağılma sürecine girmiş bulunmakta. İcra mahkemeleri ve icra müdürlükleri yeni mahallede. İş mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri adli olma vasfı bulunmayan, can güvenliği olmayan, sedye sokulamayan 13 katlı bir binada balgattı. Aile mahkemeleriyle ceza mahkemeleri, sıhhiye merkez adliyede bulunmasına rağmen, şimdi de Asya hukuk mahkemeleri, suç mahkemeleri ve tüketici mahkemeleri dış kapıya taşınmak üzere böylesine parçalanmış bir adliyede avukatların müvekkillerinin haklarını aramaları mümkün olmadığı gibi vatandaşın da adalete ulaşma ve adil yargılanma hakları ihlal edilmekte. Öncelikle bu yeni parçalanmaya yani hukuk mahkemelerinin dış kapıya taşınmasına karşıyız. Yeni adliye yapılıncaya kadar bu mahkemeler mevcut yerlerinde bırakılmalı. Adalet Bakanlığı Şubat 2016'da yeni Ankara Adliyesi'nin 2 yıl içinde hizmete gireceği müjdesini verdi Ankaralılara. Ancak aradan 10 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen halen yeni adliyenin yeri dahi belirlenmiş değil. Başkente yaraşır şekilde inşası düşünülen yeni adliye binası için en uygun yer, vatandaşın da ulaşımında sıkıntı yaşamayacağı metro Ankara'yı duraklarına, hızlı tren istasyonuna yakın toplu taşıma vasıtalarının güzergahı üzerinde bulunan mevcut Sığhiyye Adliyesi'nin yeri ve arkasındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu bilinen boş arazi olabileceği gibi, Maltepe Pazarı ve civarındaki otoparkların yeriyle eski doğal gaz fabrikasının olduğu mekandır. Başka mekan aramaya da gerek yoktur. Ankara halkı ve adliye çalışanları bu mekana 27 yıldır alışmış bulunmakta. İlgili kurumların bir an önce bu iki inşaat yerinden birini belirleyerek Adalet Bakanlığı'nın müjdelediği gibi Şubat 2018'de başkente yakışır bir Ankara adliyesini Ankara halkının hizmetine sunmalarını bekliyoruz. Zamanımız adliyeler arasında yollarda tüketilmeyecek kadar kıymetli. Gerek adliye çalışanları hakiminden kalem müdürüne, katibinden mübaşirinden stajyerine, gerekse adli makamlara herhangi bu şekilde işi düşen vatandaşlar ve mesleklerini adliyelerde icra eden avukatlar, bilirkişiler, uzmanlar ve benzeri lokasyon olarak da hiç uygun olmayan, öğrenci yurdu olarak inşa edilmiş olan ve yine adli olma vasfı bulunmayan bir binada yargı görevini yapmak ve hak aramaktan çok daha iyisine layıktır diyor İknur Sezgin ve kampanyasını şu anda destekleyen binden fazla kişi. Değişim rüzgarları yine bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için ne olursa olsun Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Bakarsınız başlattığınız bu kampanya programımıza haber olmuş. Yarın sabah yine yeni değişim hikayeleriyle beraber olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi... Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Ruslan Uygar Özesmi.